1814 numaralı konu, Hz. Ömer'in çeşitli nasihatları, Hazreti Ömer bir keresinde şunları söyledi, kitabın, Kur'an'ın, kapları ve ilmin pınarları olunuz, Allah Teala'dan günlük rızkınızı isteyiniz, Hazreti Ömer şöyle buyurmuştur, İşlediği günahlardan pişman olup tevbe eden kimselerle oturup kalkınız, çünkü böylelerinin kalbi her şeyden daha incedir, Hz. Ömer bir keresinde şöyle buyurmuştur, Allah'tan korkan kimse öfkesinin arkasına düşüp intikam peşinde koşmaz ve her istediğini yapmaz. Eğer ahiret olmasaydı siz dünyayı daha farklı bir şekilde görürdünüz. Hazreti Ömer şöyle buyurmuştur. Kim insanlara adil davranır ve nefsinden onların intikamını alırsa hayatta başarılı olur. Allah'a itaat ederek insanlar nazarında hakir olmak, günah işleyerek kazanılan büyüklükten daha hayırlıdır. Hz. Ömer şöyle buyurmuştur. İnsanın büyüklüğü takvası, şerefi ve üstünlüğü dini, kişiliği ise güzel ahlakıdır. Korkaklık ve cesaret insanlarda yaratılıştan var olan şeylerdir. Cesur kişi tanıdığı ve tanımadığı kimseler için savaşır. Korkak kişilerse kendi anne ve babasından bile kaçar. Dünyanın zenginliği mal ise ahiretinki takvadır. Sizler bir Farisi'den, bir Acem'den ya da bir Nebati'den ancak takva ile üstün olabilirsiniz. Hz. Ömer, Ebu Musa el-Eş-Ariye şunları yazdı. Hikmet, akıl ve bilgi, yaşta değildir. O, Allah Teala'nın dilediğine verdiği vergisidir. Kötü ahlaktan ve çirkin şeylerden uzak dur. Hz. Ömer, oğlu Abdullah'a şöyle bir mektup yazdı. Ey Abdullah, sana Allah'tan korkmanı tavsiye ediyorum. Çünkü Allah Teala kendisinden korkanları korur. Kendisine dayanıp güvenenleri mahcup etmez. O, kendisine borç verenleri mükafatlandırır, şükredenlere ise daha fazlasını verir. Takva her an için gözlerinin önünde bulunsun, amelinin direği kalbinin cilası olsun. Çünkü niyeti olmayan kişinin ameli de yok demektir. Allah rızası için çalışmayan kimse hiçbir ecir kazanamaz. Merhameti olmayan bir kimsenin malı, eskisi olmayanın yenisi olamaz. Hz. Ömer valilerinden bazılarına mektup yazarak şöyle buyurmuştur. O büyük hesaptan önce nefsini hesaba çek, kim bugünden nefsini hesaba çekerse Allah'ın rızasını kazanmış olur ki bu büyük bir mutluluktur, dünya hayatının kendisini gaflete düşürdüğü ve günahların meşgul ettiği kimsenin sonu pişmanlıktır, bu söylediklerimi aklından çıkarma ki ne kötülükleri bırakmış olasın, Hazreti Ömer, Şam valisi olan Muaviye bin Ebi Süfyan'a şu mektubu yazdı, Hakka sarıl ve sakın ayrılma, çünkü hak sana, hak sahiplerinin yerlerini gösterecektir. Haktan başkasıyla hükmedeyim deme, selam.